Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Dekovil Hatları Tüccarlar, istasyonla merkez arasındaki mesafeyi aşmak için ilk zamanlarda deve ve katır gibi hayvanlardan faydalansa da bu yol hem masraflı hem de uzun zaman alan bir yoldu. 1888 yılında Mersin'in tramvay imtiyazının uygun görülmesinin ardından tramvayın inşası için bir ön araştırma yapılarak Mersin Tren İstasyonu ile liman arasında inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. İstasyon ile iskeleler ve kent arasında Fransızlar tarafından yapılan Dekovil hattı, Uray Caddesi boyunca deniz yolu ile gelen malları istasyona taşıma işlevi görüyordu. İstasyon ile gümrük meydanı arasında yük ve yolcu taşınırken diğer hatlarda sadece yolcu taşınıyordu. Daha sonrasında batıya doğru kente giden hat iptal edilmiş ve vagonların gümrük meydanında U dönüşü yapması sağlanmıştır. Semih Ural, Belediye kelimesinin öz Türkçe karşılığı olarak belirlenen u-ray kelimesinin de bu u dönüşünden türemiş olduğunu düşünür.